rızların izinde Bir Kur'an hadimi Zeyd bin Sabit radiyallahu anh henüz 11 yaşındaydı. Ama kalbinde taşıdığı heyecan ve bitmez tükenmez öğrenme aşkıyla yaşıtlarının fersah fersah önündeydi. Her gün büyük bir şevkle Mus'ab bin Ümeyr'in yanına gelir ve Kur'an ayetlerini onun dilinden ezberler. Yaşının fevkindeki bu iştiyakı sebebiyle Mus'ab bin Ümeyr ona ayrı bir ihtimam gösterirdi. Seyit, Musab bin Ümeyr'in dizinin dibinden bir an olsun ayrılmıyordu. Kur'an'a duyduğu büyük sevginin neticesinde 17 sureyi ezberlemiş ve Neccaroğullarının çocuklarına Kur'an öğretecek seviyeye gelmişti. Medine'de herkes küçük Zeyt'in başarısını konuşuyor ve gıptayla bakıyordu. O günlerde küçük Zeyt son derece heyecanlı ve sevinçliydi. Zira çok sevdiği öğretmeni Musab'dan duyduğu ve o güne kadar görmediği peygamberi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geliyordu. Onun hakkında çok şey biliyordu. Musab bin Umeyr hep onun üstün ahlakını anlatır, eşsiz sözlerini naklederdi. Müslümanlara olan sevgisini, merhametini ve düşkünlüğünü dinlerdi. Onu diğer çocuklar gibi o da çok merak ediyordu. Her gün... Bütün Medine eşrafı gibi o da annesiyle Medine'nin girişinde hava kararıncaya kadar Efendiler Efendisi'nin yolunu gözlüyordu. Resulullah sadık arkadaşı Ebu Bekir'le hicret yolundaydılar. Ona kavuşmasına çok az zaman kalmıştı. Nihayet beklenen gün gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dostu Ebu Bekir'le birlikte Veda tepelerinde belirince bütün Medine halkı bayram havasına büründü. Şarkılar, şiirler söyleyerek, defler çalarak sevinçlerini gösterdiler. Hele çocukların sevincine diyecek yoktu. Kutlu peygamber şehirlerine, yanlarına geliyordu. Artık onu istedikleri zaman görecek, dinleyecek ve konuşabileceklerdi. Tüm Medine halkı grup grup Ebu Eyyub el Ensari'nin evine akıyordu. Kutlu peygamber onun evinde konaklamıştı. Herkes Efendimiz'i ziyaret ediyor, ona sevgi ve bağlılıklarını sunuyordu. Küçük Zeyd, öğretmeni Mus'ab bin Umeyr ve yakınlarıyla beraber gitti, Hazreti Peygamber'in huzuruna. Onun 17 sureyi ezberlediğini bildirdiler. Zeyd, Resulullah'ın isteği üzerine ezberindeki sureleri okudu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok memnun oldu ve Zeyd'e iltifatlarda bulundu. Küçük Zeyd'in bu karşılaşmada kalbi nasıl da kanatlanmış, adeta mutluluktan uçuyordu. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iltifatına mazhar olmuştu. Herkese nasip olmayacak bir şerefti bu. Kur'an'a ve öğrenmeye olan iştiyakı daha da arttı Küçük Zeyd'in. Bedir Harbi'nde esirler, on Müslümana okuma-yazma-öğretme karşılığı serbest bırakılıyordu. Zeyd de onlardan okuma yazma öğrendi. Bu onun için Hazreti Peygamberle olan yakınlığını daha da arttıracak ve İslam'a hizmette yepyeni kapılar açacak bir gelişmeydi. Artık o Rabbinden gelen yüce sözlerin katibiydi. Kur'an'a duyduğu büyük muhabbet ve bağlılık neticesinde ona daha da yaklaşmıştı. İnen her ayeti Hazreti Peygamberden Peygamber'den bizzat duyuyor, yazıyor, sonra da hıfzediyordu. Bundan daha büyük nimet olamazdı. Rabbinin lütfu çok genişti ve Zeyd bu lütuflara nail olan bahtiyarlar arasındaydı. Hazreti Peygamber kendisine inen Allah'ın ayetlerini Zeyd bin Sabi'de okuyor, o da büyük bir dikkat ve titizlikle yazıyordu. Zeyd çok zekiydi. İnen ayetleri yazdığı gibi hemen de ezberliyor. Kur'an'a gönül veren bir Kur'an sevdalısıydı o. O gün yine vahyolunan ayetleri yazmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibindeydi. Bir anda Resulullah'ın yüzü sarardı ve şiddetle titremeye başladı. Şakaklarından inci tanesi gibi terler boşandı. Kendisine inen ayetlerin ağırlığı altında adeta iki büklüm oluyordu.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 Oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Zeyd, vahiy yazma işini bitirince, üzerine çöken ağırlığın tesiriyle ayaklarının ezildiğini ve bir daha yürüyemeyeceğini zannetti. Başka bir alemden, Rabbinin katından gelen sözleri, bir beşerin yüklenmesi elbette kolay değildi. O sözler ki, tüm insanlığa rehber olacak, yol gösterecek düsturlardı. Her insan, her Müslüman için hayat kaynağıydı. Kolay değildi ki, kıyamete kadar baki kalacak böylesi bir emaneti taşımak kolay değildi elbette. Hazreti Peygamber Zeyd'e sordu. Eksiksiz yazdın mı ya Zeyd? Evet ya Resulallah, yazdım deyince Resulullah yazdıklarını oku dedi. Zeyd, yazdığı ayetleri Hazreti Peygamber'e okudu eksik yerleri düzeltti ve yeniden okudu. Hz. Peygamber, kendisine vahyolunan ayetlerin eksiksiz, noksansız ve doğru bir şekilde kaydedilmesine çok önem veriyordu. Zira bu kutlu sözler, kıyamete kadar bütün insanlar ve Müslümanlar için hayat rehberi olacak sözlerdi. Ayetlerin yazımı tamamlanınca, sahabeler arasından bir grup hafız bunları ezberler, böylece muhafaza altına alındı o gün Zeyd bin Sabit'in yazdığı Nisa suresinin 95. ayetiydi. O sırada Peygamber Efendimiz'in yanında olan ve inen bu ayete şahit olan Ama sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum bu ayetle ilgili Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, o zaman benim durumum ne olacak? Zira ben âmâyım dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz biraz müsaade istedi ve Kendisine tekrar vahiy nazil oldu. Bu sefer inen vahiy, Nisa suresinin 95. ayetine "Gayru عُلِدْ darari" Özürlülerin dışındakiler ilavesi nazil oldu. Hz. Peygamber bunu da o ayete ilave ettirdi. Böylece bu ayet tamamlanmış oldu. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında, oturanlarla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 Sevgili Peygamberimize inen vahiy yazan sadece Zeyd bin Sabit değildi. Kur'an-ı Kerim hem Mekke hem de Medine'de toplam 42 vahiy katibi tarafından yazılıyordu. Bunların arasında Abdullah bin Sa'd, Ubey ibn-i gibi meşhur sabiler de vardı. O dönemlerde kağıt bulmakta çekilen sıkıntı nedeniyle Kur'an ayetleri, kağıdın yanı sıra bez, deri parçaları, taş, tuğla kürek kemikleri üzerine yazılıyordu. Hz. Peygamber her Ramazan ayında o güne kadar nazil olan Kur'an ayetleri ve surelerini baştan sona Cebrail'e arz ediyordu. Gelen vahiylerin yerleri belirleniyordu. Diğer taraftan sahabilerin bir kısmının nezdinde de yazılı Kur'an nüshaları bulunuyordu. Böylece Yüce Rabbimizin eşsiz kelamı büyük bir titizlikle muhafaza altına alınmış oluyordu. Zeyd bin Sabit, Resul-i Ekrem'in hayatı boyunca vahiy katipliği gibi önemli bir vazifeyi layıkıyla icra etti. O, vahiy katipliğinin yanı sıra, Efendimizin başka ülkelere gönderdiği mektuplarını, anlaşmalarını da yazdı. Hatta Hz. Peygamber, bazı hükümdarlar tarafından gönderilen mektupların hatasız tercüme edilmesi için, Zeyd'e İbranice ve Süryanice öğrenmesini emir buyurdu. Çok zeki bir insan olan Zeyd, 15 gün gibi kısa bir sürede, her iki dili de öğrendi. O artık sadece vahiy katipliği yapmıyor, Efendimizin özel tercümanı olarak farklı lisanlarda gönderilen mektupları da tercüme ediyordu. Hz. Peygamber vefat etmişti. Tüm sahabe, onun ahirete irtihaliyle derin üzüntü ve keder içerisindeydi. Ancak kısa sürede toparlandılar ve kendilerine halife olarak Hazreti Peygamber'in yakın dostu Hazreti Ebubekir'i seçtiler. Artık Hazreti Peygamber yoktu. İslam emanetini taşımak ve tüm insanlığa ulaştırmak vazifesi onun ashabına kalmıştı. Onlar da Hazreti Peygamber'in isminden giderek bu kutsal vazifeyi ifa etmek için canla başla çalışıyorlardı. Bir gün müminlerin halifesi Hazreti Ebubekir Zeyd bin Sabiti yanına çağırdı. Zeyd'e Hazreti Ömerle aralarında geçen şu konuşmayı nakletti. Hazreti Ömer: "Ey müminlerin emiri! Yemame Savaşı'nda Kur'an hafızları çok zayiat verdi. Bu gibi vakalarda hafızların ölmeleriyle Kur'an'ın birçoğunun zayi olmasından endişedir. Bana kalırsa Kur'an'ın cem edilmesi için bir emir çıkarman gerekir." Hazreti Ebubekir önce biraz çekindi. "Resulullah'ın yapmadığı bir işi nasıl yapabilirsin?" deyince Hz. Ömer ona şöyle karşılık verdi. ''Vallahi bu hayırlı bir teşebbüstür.'' Müslümanların halifesi Hz. Ebu Bekir konuşmasına şöyle devam etti. Sonra Ömer bu iş üzerinde o kadar durdu ki bana söyleye söyleye neticede Allah kalbime bu işi yatırdı. Ben de onun görüşünü benimsedi. ''Ey Zeyd, sen genç ve akıllı birisin. Senin ayıplanacak ve seni töhmet altında bırakacak hiçbir halin yoktur.'' Rasul i Ekrem'in hayatında onun vahiy katibiydi. ''Senin Kur'an-ı Kerim ayetlerini bir araya toplamanı istiyoruz.'' buyurdu. Bu Zeyd için ağır bir mesuliyetti. Bu anda dağlarca ağırlığın üzerine yıkıldığını zannetti. Ama Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir onu cesaretlendirdiler. Her zaman yanında olup yardım edeceklerini söylediler. Zeyd, Hz. Ömer'in ona yardım etmesini şart koştu. Hz. Ebu Bekir de kabul etti. Zeyd, bir kez daha çok önemli bir vazifenin başına geçiyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ilahi rehber, Kur'an metninin ümmetin icmandan geçmek suretiyle tek kelimesinden şüphe edilmeyecek, kıyamete kadar hiç kimsenin itiraz edemeyeceği tarzı toplanması gerekmişti. Yıllarca Hz. Peygamber'e sadakatle hizmet etmişti. Şimdi ise, bütün Müslümanlar için çok hassas ve aynı zamanda mühim bir hadisenin merkezindeydi. Allah'tan yardım isteyerek Kur'an'ı toplama vazifesini kabul etti. Hz. Ebu Bekir radiyallahu Zeyd'e asla hafızasına güvenmemesini, her ayet için iki delil olmak üzere iki şahıstan yazılı nüse aramasını emretti. Zeyd bu ağır vazifeyi yüklenince hemen işe başladı. Zeyd, Bizzat kendisi iyi bir hafız olduğu halde kendisi gibi başka hafızlarla da yetinmeyip her ayet hakkında mukabele görmüş iki yazılı şahit aramak gibi son derece titiz ve ilmi bir usul takip ederek Kur'an'ın toplanması konusunda çaba gösteriyordu. Bu şekilde büyük bir gayret ve itinayla Hz. Ömer'in de ciddi yardımlarıyla bir yılda Kur'an'ı bir araya getirme çalışmasını bitirdi halife Hazreti Ebu Bekir anh'a teslim etti. İki kapak arasında bir araya getirilen Kur'an'a El-Mushaf denildi. Zeyd bin Sabit, Hazreti Osman'ın halifeliği sırasında da onun en başta gelen yardımcılarından biriydi. Hazreti Ebu Bekir devrinde bir kitap halinde bir araya getirilen Kur'an-ı Kerim'in tek nüshası vardı. Hazreti Osman'ın emriyle bu tek nüsha Kur'an, yine Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet tarafından çoğaltılıp altı tane daha mushaf-ı şerif olarak yazılarak belli merkezlere gönderildi. Böylece bu şerefli vazifeyi yapmak da ona nasip oldu. Zeyd bin Sabit sadece Kur'an ilimlerinde değil hadis ilminde, fıkıh ilminde, miras hukukunda kaza, hüküm verme ve fetva ilimlerinde de son derece bilgiliydi. O mühim işler üstlendi ve bunların hepsini başarıyla yerine getirdi. Rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin senelerce huzur saadetinde bulunarak o ilahi menbaadan kalbine pek çok şeyler atmıştı. İslam'a ve Müslümanlara hizmetle dolu bir hayat yaşadı. Her hali, tavrıyla, kıyamete kadar Müslümanlara yol gösteren yıldızlar arasına ismini yazdırdı. Selatu selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ona tabi olan her biri birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde.